üzerimizde, bizim de sizin üzerinizdeki halindığımız için ben fikrimi değiştirdim. Cevap verme kısaca ihtiyacı hissettim. Eğer vaktin varsa tabi bu cevabı verme durumumuz olacak. Yoksa yani seni işinden de alıp koymam. Ben mümkün olduğunca kısa tutacağım inşallah. Öncelikle Kasım'in tefsir usulünde bu alıntı yaptığı, e, iktibas ettiği bir rivayet vardır. E, Ömer bin Hattab e, radıyallahu an e, İbn Abbas'ı e, yanına çağırarak veya yanına giderek her neyse bir araya gelerek İbn Abbas'a e, diyor ki Allah'ın kitabı apaçık olduğu halde insanlar nasıl olur da ihtilafa düşecekler? diyor i̇bn Abbas da Resulullah Aleyhisselam'ın kendisine Allah'ım ona kitabı öğret dediği kimse olduğundan dolayı, Fehmi açık olduğundan dolayı Ömer bin Hattab radiyallahu anh'a, anha şöyle bir cevap veriyor. Diyor ki biz Allah'ın kitabına indirilişine birebir şahit olduk. Bu ayetlerin ne üzerine indiğini hepimiz bildik ve bu ayetlerin uygulamasının da nasıl olduğunu Resulullah Aleyhisselam'dan bizzat gördük. Bizden sonra gelecek olan insanlar o ihtilafa düşeceğini bildirdiği Resulullah Aleyhisselam'ın o ihtilafa düşeceğini bildirdiği kimseler bu ayetlerin iniş sebebini ve nerede ne şekilde uygulandığını bilmediklerinden dolayı ihtilafa düşeceklerdir. Şimdi öncelikle biz kendimizi selefe nisbet ediyorsak eğer Allah Azze ve Celle'nin de onlara hitabında olduğu gibi onlar gibi iman edersek kurtuluşa ereceğimizi bilmemiz gerekiyor. Sonrasında da ben İmam Ahmet'ten bir rivayet aktarmak istiyorum inşallah. İmam Ahmet'e, seste bir problem yok değil mi bu arada? Çünkü böyle birden yazılar falan durulunca. Yasir sana sesim geliyor mu kardeşim? Evet. İmam Ahmet'e, maşallah Allah samimiyetinizi anlatırsın abi. Bizi de samimi olanlara hizmet edeceksin. İmam Ahmet'e deniyor ki, Ey imam, insanların ihtilafa düştükleri bir zamana erişirsek, herkesin bir başka fetva verdikleri bir döneme erişirsek eğer, biz kimin fetvalarına kulak verelim dendiği zaman, İmam Ahmed o kimse ki ehl Sünnet'in imamlarından bir tanedir, şu cevabı veriyor, siz cihat ulemasının fetvalarına kulak verin. Çünkü Allah Azze ve Celle buyurmuştur ki, Her kim Allah yolunda cihad ederse estağfurullah. bizim yolumuzda cihad edenleri biz kendi yollarımıza ileteceğiz. Yani Allah yolunda cihad eden kimseler Kur'an'la sabittir ki sırat-ı müstakim üzeredirler diyerek İmam Ahmed de bu soruyu soran kişiye cevap vermiştir. Şimdi e, tabi farklı baskıları var da e, az önce Ebu Muhammed'den de alıntı yaptın sen kardeş. Biliyorsun Ebu Muhammed'in 30 Risale isminde, hatta sizin de yayınladığınız, baskısını yaptığınız bir eseri var. 30 Risale isminde. Orada Ebu Muhammed beldenin darül küfür olmasına binaen o beldede yaşayanların asıl olarak kafir olduklarını söyleyerek herkesi tekfir etmek diye bir başlık açmış. Bu takriben 20 sayfa civarında ben bunu okumayacağım. Dediğim gibi zaten sen de bunu okudun. Diğer kardeşlerin büyük bir çoğunluğu da okumuştur ki zaten siz de bunu bastınız. E, ve e, özelden de bir kardeş bir soru sormuştu. Durumu kapalı olan bir Müslümanın arkasında bu Müslümanın akidesini öğreninceye kadar namaz kılmayı terk etmek başlığıyla da e, ayrı bir e, başlık altında bu konudaki şeylerini yerini yazmış. E, yani Türkiye'de yaşayan kardeşlerden benim duyduğum kadarıyla bazı şeyhlerin e, isimlerini kullanıyorlar. Fakat o şeyhlerin söylediklerinin tam tersini söylüyorlar ve buraya gelip şeyhleri bizzat gördükleri zaman da o şeyhleri irca suçlayıp geri dönüp giden kardeşlere çokça şahit oluyoruz. Ben diyorum ki İmam Ahmed'in dediği gibi Cihat ulemasının fetvalarına dayanırsak inşallah bu bizim hakkımızda daha kaylı olur. Yanlış istidlal ediyorsun sözüme de kısaca bir açıklık getireyim inşallah ondan sonra seni fazla meskul etmeyin. Şimdi e, tabii ben dediğim gibi e, tartışma olmasından endişe ettiğim için cevap vermemeyi düşündüğümden dolayı not almadım. E, e, not almamamdan dolayı sadece aklımda kalan bir tane bir şeyi söyleyeyim. Mesela sen e, Yasıl Karış az önce dedin ki Ahzab suresi 36. ayeti delil getirerek oradan şöyle bir hüküm e, çıkarttım. Ve işin ilginç yanı ben istidlal etmiyorum dedim. Biraz sonra istidlalimde şöyle bir şey yaptım diyerek de kendi kendine tekzip etti. Neyse o konuşma esnasında birçok konuşmacının yapabileceği bir hata. Ahzab suresi 36. ayeti delil getirerek dedim ki, Müminlerin vasfı Allah ve Resulü bir konuda hüküm verdiği zaman susmalarıdır. Kafirlerin vasıfları ise susmamalarıdır. Onların bunun hakkın bu Allah'ın ve Resul'un bu buyuruna rağmen bir şeyler söylemesidir dedim. Ve buna binaen eee hüküm çıkararak dedim ki işte bu toplumun müşrik bir toplum olmasından dolayı Allah ve Resul'un sözü, hükümleri onlara ulaştığı zaman bunlar susmazlar. Bunun üzerine bir şeyler söylerdiler. Eee mealinde, manasında ifadelerde bulundum. Ama bunu söylemeden hemen daha biraz öncesinde Zilhicce'nin ilk 10 gününü konuşurken Resulullah Aleyhisselam'ın hem de i̇mam Müslim'in sahihinde geçen bir hadisine rağmen ki bu tavrını, bu menhecini onaylıyorum, karşı çıktığım için söylemiyorum, istidlalinin yanlış olduğuna dayanak olsun diye örnek veriyorum. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisine rağmen mesela susup oturmadın sen değil mi? Dedim ki müminlerin vasfı susup oturmalarıdır ama sen bunu yapmadın. Sen ne yaptın? Ne yaptın? Gittin İmam Şafii'nin, İmam Ebu Hanife'nin ve daha başka bir takım e, alimlerin bu hadis hakkında bu hadis mensuh mudur? Yoksa bu hadis bizzat kendisi mi nasihtir, nesletmiştir nasih veya nesih mi olunmuştur? Bu hadisten sonra Medine e, ehlinin uygulaması nedir? Gibi bunları anlamaya yönelik e, açık e, araştırmalarda bulundum. Ben bundan dolayı yanlış istilalde e, bulunuyorsun dedim ve orada birkaç tane buna benzer olay daha oldu. Dediğim gibi not almadığımdan dolayı sadece bunu vermek e, örnek vermek durumunda e, oldum. Onların geneline konuşmanın en başındaki Kasimi'nin e, Ömer e, Ömer bin Hattab radiyallahu anh ile İbn Abbas radiyallahu anh arasındaki mevzuyu o yüzden konuşmanın başında örnek verdim yani velhasıl kelam bir de dedin ya kardeş hiçbir akıl sahibi kimse bu topluluğa Müslüman demez dedin oysa şeyhlerin cihad ulemasının tamamı ve Türkiye toplumu diğer toplumlardan sen benim tahmin ettiğim kadarıyla diğer toplum yani başka ülkeleri görmüş birisin Ve zaten şeyhler kitaplarında buna da değiniyorlar. Kendi ülkelerinin toplumlarını diğer toplumlardan farklıdır diyerek kendi ülkelerinin toplumlarını tekfir edenler başlığıyla bunlara da açıklamalar getiriyorlar. Bundan dolayı yani akıl sahibi, hiçbir akıl sahibi böyle demez derken birçok şeyhi itham altında bırakmış oluyoruz. Ona da inşallah Teala dikkat edersek daha kaylı olur. Ve en son olarak şunu söyleyeyim, e, Tabii ki bu az önce yazdığım gibi çokça uzun bir meseledir. Ne konuşulacak yer burası, e, ne de konuşulacak vakit bu vakit olduğundan dolayı ben sadece acizane bir e, Müslüman kardeşin olarak e, üzerimdeki hakkım diyebildiğimden dolayı birbirimize nasihatte e, bulunma babında söylemek isterim. E, öylece bitireyim inşallah. Subhan Subhan Subhan Subhanallah. <gülüyor> Säga om att Allahumma kan vara med la att illa. kan vara med på att vi kan vara med på att vi kan vara med på Bu vi kan vara med på att vi kan vara med på att vi kan vara med på att vi kan vara med på att Bu samimiyette. Bizim hatalarımızı düzeltme adına bizim hatalarımızı düzeltme adına veya doğruyu bulma adına konuştukları zaman her zaman konuşuruz e, tartışmak caizdir tartışırız ama tefrikaya gitmeyiz tefrikaya gitmeyiz haram olan budur e, bizlerin birbirine düşmanlık beslemesi aynı akide ve aynı menheç üzere hareket edenlerin birbirine düşmanlık yapması tefrikaya gidip düşmanlık yapması haram olan budur Haram olan budur. Şimdi inşallah ee, cevap vereyim inşallah dilersen. Birincisi selefin menhecinden bahsettik değil mi? Selefin menhecinden bahsettik. Acaba selefin menheci bir hadisi kulağından tutup o hadiste böyle diyor bu haramdır demek miydi? Yoksa selefin menheci herhangi bir konuda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin uygulamalarını bulmak mıydı? Ve tüm bu uygulamalardan yola çıkarak bir söz söylemek miydi? Bunun için söyledim ben? Kurban meselesiyle ilgili söyledim. Dikkat ederseniz kurban meselesinde ben bilmiyorum dedim. Ben bir hadis bilmiyorum. Ben bir hadis bilmiyorum. Arkadaş hadisi getirdi ben bakayım dedim. Mikrofonu bıraktım hadise baktım. Hadisi... Okuduktan sonra hadiste şu alimler şunu şunu diyor ve şu hadise dayanarak Bukhari hadisine dayanarak bunu söylüyorlar dedim. Bukhari hadisine dayanarak bunu söylüyorlar dedim. Selefin menheci buydu. Selefin menheci buydu. Selef hiçbir zaman şayetsiz bir hadisten dolayı yani bir hadisten dolayı ben hadisi görmek, hadisi anlamaya çalışmak, hadisi anlamaya çalışmak, Ben anladım inşallah. Hadisi anlamaya çalışmak. Bu konuda farklı bir hadis var mı? Ona bakmak ve tüm bu hadisler çerçevesince, tüm bu hadisler çerçevesince e, yazmayı bırakır mısınız arkadaşlar? Tüm bu hadisler çerçevesince e, Selef ne demiş? Ona bakmaya çalıştım. Yani ben Selef'in menhecine şey yaptım. Ancak, ancak sözlerimde de şunu söyledim. Sözlerimde de şunu söyledim. Ben böyle bir hadis var. Bilmiyorum. Elbette hadis varsa amenna ve saddakna dedim. Değil mi? Ki ben bununla ilgili bununla ilgili sözümde kayıtlı. Böyle bir hadis varsa amenna ve saddakna dedim. Siz bu toplumdan böyle bir hadis varsa amenna ve saddakna diyen kaç kişi görürsünüz? Yani aradaki kıyasın benzetmenin ne kadar çok birbirine uzak olduğunu söyleme adına söylüyorum. Çıkalım, buyurun beraber. Hatta inspekte oda oda gezelim, oda oda gezelim. Allah Resulü müzik aletlerini Buhari hadisiyle haram kılıyor diyelim. Bin tane şey getireceklerdir. Bahane getireceklerdir. Ya da başka bir konu, ya da başka bir konu. Hiç fark etmez, hiç fark etmez. Yani burada kıyas çok mal farlıktır bu bir. İkincisi İbn Kayyim diyor ki müftünün fetva verirken vakıayı bilmesi gerekir diyor. İbn Kayyim vakıayı bilmesi gerekir diyor. Bunu Mücahit alimler de çok güzel biliyorlar. Bir örnek vereyim. Hatta iki örnek vereyim. Arkadaşlar yazmayın. Dikkatle almasın inşallah güzelce dinleyin. İki örnek vereyim. Bir İstişat eylemleri. İstişat eylemleri. Ebu Muhammed'in bu konudaki fetvasına bakın. Bu konudaki fetvasına bakın. Bu istişat eylemlerini belirli şartlara göre, belirli şartlara göre şey yaparken, buna fetva verirken, Irak'ta o ortamdaki vakayı bilmediği için Zerkavi'nin yapmış olduğu ameliyeye Bu konuda hiçbir şey söyleyemeyeceğini söyler. Halbuki Şeyh Abu Muhammed el-Maktisi'nin Abu Muhammed el-Maktisi'nin en yakın arkadaşları beraber bu davayı yürüttükleri ilim ehli kimseler ki bunlardan bir tanesi Ebu Enes Şamidir. Irak'a gitmişlerdir, gelmişlerdir. Irak'ın bizzat içindelerdir. Irak'taki harbin, Irak'taki cihadın bizzat içinde olmasına rağmen Şeyh Abu Muhammed Irak'taki istişhad hakkında bir fetva vermemiştir. Bunu bazı kötü niyetli kimseler farklı şey yapar. Ee, kötü niyetli kimseler farklı yansıtıyor. Diyorlar ki Ebu Muhammed istişatı haram kıldığı için Zerkavi ile arasında problem çıktı. Şöyle oldu böyle oldu. Arap sitelerinde bu çok vardır. Arapça sitelerde. Halbuki öyle değildir. Şeyh Ebu Muhammed kesinlikle diyor ki istişat özel duruma binaendir. Ve Irak'ta yani vakıada e, meydana gelen olayları bilmediği için Oranın bizzat vakasına uygun bir şey söylemeyeceğiniz söylemiştir ki bu fetva bizzat Türkçe çevrilmiş takva.com'da vardır. Açıp bulabilirsiniz. Bakın vakıa farklılığını söylüyorum bu bir. İkincisi fesat medreseleri kitabına bakın. Fesat medreseleri kitabına bakın. Şu an birçok forumda görüyorum. İşte bazı cahiller der ki diye bizden bahsediyor cahil diye formlarda. İşte okulların durumu farklıdır. Şeyh Ebu Muhammed orayı kurduk. E, Kendi ülkesindeki okullara göre fetva vermiştir. Türkiye'nin durumu farklıdır derler. Bazı cahiller diye bizi cahillikle suçluyorlar. Ya Allah'tan korkun. Şeyh kendi kitabında söylüyor. Diyor ki ben bu kitabımı diyor. Ürdün ve kuvvet eğitim sisteminin kötülüklerini yazdım. Ürdün ve kuvvet eğitim sistemindeki bu fısk, bu kötülük diyor. Gizlidir diyor. Açık değildir. Küfrü ve fıskı açık Mısır. Küfrü ve iyi dinleyin. Küfrü ve fıskı açık Mısır ve Suriye'yi ben zaten hiç söz konusu bile etmiyorum diyor. Söz konusu bile etmiyorum diyor. Ben Suriye'yi gördüm. Mısır'ı biliyorum. Suriye'yi gördüm. Mısır'ı biliyorum. Türkiye ile, Türkiye ile Suriye kıyaslanamaz bile. Yani ikisini yan yana koyup kıyas etmeniz mümkün değil. Türkiye ile Suriye'yi. Şeyh Ebu Muhammed Türkiye'den hiç bahsetmiyor. Bakın Suriye gibi fıskı ve küfrü açık şeylerden ben bahsetmiyorum diyor. Kendisi vaka farklılığını nasıl ortaya koyuyor nasıl ortaya koyuyor ben şu ifadeyi hiç görmedim onu görürseniz ya da kaynağını söylerseniz ben inşallah not aldım bu ifadeyi sizin biraz önceki konuşmanıza dediniz ki şeyhler kendi kitaplarında şunu söylemişlerdir kendi toplumlarında vaka farklı diye bu toplumları tekfir edenler hatadadır diye ben böyle bir ifade hiç hiç görmedim yani Kendi toplumlarında vaka farklıdır. Ancak şunu çok iyi biliyorum. Vakaları çok farklıdır. Şunu derseniz ki şunu derseniz ki, Türk toplumunu bizzat bilen yani e, kendi toplumlarını bu şekilde gören. Ben ne Ebu Muhammed'den ne Şeyh Abdülkadir bin Abdulaziz'den böyle bir ifade ben rastlamadım. Yine söylüyorum ben rastlamadım demek siz bunu uyduruyorsunuz veya bu kesinlikle bundan Allah'a sığınırım. Ee, bu bu demek değildir ayetlerle ilgili istidlale gelince ki bu konuda zaten ben inşallah yani toplum meselesini aydınlatacağız çok yakında toplumsal meseleyi aydınlatacağız çok yakında ee, ve bu konuda da Hamas konusunda nasıl artık herkes susup yerine oturduysa toplum konusunda da en azından hiç kimse bizi muasır alimlere muhalefetle suçlayamayacak. Hatırlarsanız Hamas konusunda 3 yıl önce Hamas teşrih şirkine elini bulaştırmıştır dediğimizde bugün bugün klavye başında Allahu ekber diye tekbir getirmeyi cihat zannedenler bizi harici tekfirci olarak isimlendiriyorlardı. Ebu Muhammed şimdi Hamas'ı tekfir etti. Ne oldu? Ebu Muhammed Hamas'ı birebir tekfir etti. Yani üç yıl önce imanlı genç isimli sitede, imanlı genç isimli sitede bu soru dört yıl önce pardon Ebu Hanzal'a sorulmuştu. Hamas hakkında ne düşünüyorsunuz? Ebu Hanzal'a Hamas elini teşri şirkine bulaştırmıştır dedi apaçık bir şekilde. Üç yıl önce teşri şirkine bulaştırmıştır dedi. Bunu der demez tekfirci, harici. Bir de atçı ilan edildi. İki ay sonra bizim sistemimizde soruldu bu soru. Ben aynen Ebu Hanzalan'ın o ifadesini naklettim. Yine cihadi hepsinde biz tekfirci, harici ilan edildik. Şimdi Ebu Muhammed Hamas'ı tekfir etti. Apaçık bir şekilde tekfir etti. Şimdi ne oldu? Harici Yani burada şu samimiyeti isteriz. Ebu Muhammed de haricidir, tekfircidir, bidatçidir densin. Ya da konuşanlar sussun otursun. İnşallah bu toplum meselesinde de şey aydınlanacaktır. Bu karmaşa çok yakın bir sürede aydınlanacak. Dua edin inşallah. Diğer taraftan güzel kardeşim istidlal yapmıyorum derken. Bir ayeti alıp bir ayetin üzerine bir istimbatta bulunmuyorum. Bir ayeti delil getirerek e, bu ayeti alıp bu ayetle istidlalde bulunmuyorum. E, ve zannedersem yanlış anlaşıldık ve yanlış anlaşılıyoruz. Yanlış anlaşılıyoruz. Ben ne bu toplum yalan söyledi diye ne bu toplum emanete hıyanet etti diye Ne bu toplum şundan ne bu toplum bundan. Biraz önceki konuşmamda bunlardan bahsetmedim ben. Biraz önceki konuşmamda şundan bahsettim. Allah Subhanahu ve Taala "Veli testebine sebebi'l mujrimin." Mücrimlerin yolu açık bir şekilde belli olsun diye. Mücrimlerin yolu açık bir şekilde belli olsun diye ayetlerini indirmedi mi? Peki Allah Subhanahu ve Taala kitabında bize mücrimler kim Müslümanlar kim, müminler kim bunu tanıtmadı mı? Allah-u Teala bunu tanıtmadan mı kitabı tamamladı? Allah-u Teala bize kafire nasıl davranmamız gerektiğini, Müslümana nasıl davranmamız gerektiğine dair emirler verirken La tenkihul müşrikat hatta tu'minne iman edinceye kadar müşriklerle nikah altında olmayın. Yani ya Müslüman olacak ya da müşrik. Müşrikse nikah, nikah altına alma Müminse al Böyle bir emir verirken Müşrik ve mümini bize tanıtmadan mı kitabını tamamladı Allah subhanehu ve teala Müminler müminleri bırakıp Kafirleri dost edinmesin derken Bana Ey kolum müslümanları dost edin Müşriklerden teberri et emrini verirken Müslümanı tanıtmadı Kafiri tanıtmadı ve kitabını böyle mi tamamladı Hayır Allah subhanehu ve teala Müslümanı da tanıttı kafiri de tanıttı Müşriyi de tanıttı, mümini de tanıttı. O halde diyorum ki ben Allah'ın kitabına bakalım. Selefin menhecinde Allah'ın kitabına ve Allah'ın kitabıyla Resulullah'ın sünnetinin Allah'ın kitabını nasıl açıkladığına bakarlardı. Buyurun Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Mekke toplumuna nasıl davrandığına bakalım. O Mekke toplumu ki namaz kılan bir toplum. O Mekke toplumu ki kendisini İbrahim aleyhisselama nispet eden bir toplum. O Mekke toplumu ki İtikafa giren bir toplum. O Mekke toplumu ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemi sabi, sabi, din değiştirdi diye suçlayan bir toplum. Suçlayan bir toplum. Böyle bir topluma Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şirklerinden dolayı şirklerinden dolayı müşrik ismini verdi. لَكُمْ evet. dinukum وَلْيَدِينُ dedi. Hakeza, ehli kitaba baktığınız zaman ehli kitaba baktığınız zaman Kendilerini bir Allah'a nispet eden, bir Rasul'e nispet eden, Allah'ın daha önce göndermiş olduğu Rasul'lere nispetleri sonucu, bu nispet sonucu bu şeraatten birçok fiili uygulayan bir toplum. Ama bunlar şirk koştukları için, Allah'a şirk koştukları için Allah Subhanahu ve teala böyle toplumları müşrik toplumlar olarak isimlendirdi. Şimdi burada şu şekilde bir itiraz geliyor. Ama onlar peygamberi kabul etmediler ki. Ama onlar peygamberi kabul etmediler ki. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme itiraz ettiler. Kabul etmediler. Peki soruyu değiştirelim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gönderilmeden önce yani 39 yaşındayken. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem 38 yaşındayken. E, hicri 600 yılında, 605 yılında. Mekkeli müşriklerin. Hükmü neydi? Müşrik olmasıydı. Sebebi neydi? Allah'a şirk koşmalarıydı. Peki o Mekkeli müşrikler biz müşriyiz, cehennemliyiz mi diyorlardı? Hayır onlar Allah'ın sevgili kulları olduğunu iddia ediyorlar. Bu taraftan Yahudi ve Hristiyanlar Huden tehdedu. Yahudi veya Hristiyan onunki doğru yola gelesiniz diyorlar. Bu iddialarının gereği olarak da kendilerine inen şeriatı uygulamaya çalışıyorlar. Ama şirk onların bütün amellerini bozuyor. Allah Subhanahu ve Teala Mekke müşrik toplumunu bize tanıtmıştır. Ehli kitap toplumu bize tanıtmıştır. Benim istediğim veya benim kendi adıma yapmaya çalıştığım şudur. Ben Allah'ın kitabını okuyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini okuyorum. İslam toplumu nedir? Şirk toplumu nedir? Rabbim bana nasıl tanıtmış? Rabbim bana nasıl tanıtmış? Siz şunu demeniz lazım. Yani siz derken Garibullah isimli kardeşime hitap etmiyorum direkt. Yani genel konuşuyorum ben. İtiraz eden şuna itiraz etmesi lazım. Sen İslam toplumunu yanlış tanıyorsun. İslam toplumu şudur diyerek benim İslam toplumunu tanıdığımın yanlış olduğunu ispat etmesi gerekir. Biraz önce verdiğim ayetlerin hepsinde verdiğim ayetlerin hepsinde Allah Subhanahu ve Teala bir taraftan İslam toplumunu, bir taraftan da şirk toplumunu tanıttı. Ha Peki böyle bir metoda niçin kalkıştın, niçin böyle bir metotla hareket ettin? Yine Kur'an'dan bir ayetle allah Teala cehenneme gidenleri, cehenneme gidenleri onların cehenneme gitmesinin sebeplerini anlatırken genel olarak özelliklerinden, vasıflarından bahsediyor. Batıla dalanlarla birlikte batıla dalmışlar. Halbuki onların müşrik olmasının sebebi bu değil, bu onların özelliklerinden bir özellik. Ve hal hasıl kelam. Sözü fazla uzatmayacağım inşallah. Sözü fazla uzatmayacağım. Eee Demek istediğim şudur benim. Demek istediğim şudur. Allah'ın kitabıyla, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in sünnetini okudum, inceledim. İslam toplumunu bana tanıttı. Şirkin da Allah Subhanahu ve Teala bana tanıttı. Ben 35 yıldır bu toplumun içinde yaşıyorum. İlk 14 senemi Saymazsanız 21-22 senelik bir zamanım var ve bu toplumu çok yakinen tanıyorum ve bu tanımanın gereği olarak da Allah Subhanahu ve teala'nın bu topluma şirk toplumu ismini verdiğini düşünüyorum. Bir noktaya daha değineyim inşallah. Bir meseleden çıkamadığımız zaman, ihtilaf ettiğimiz zaman, fîn tanazatun fi şeyین farzduhu ilá Allahî ve Rasûl. Herhangi bir konuda tenavuza düşerseniz, ihtilafa düşerseniz onu Allah ve Resulüne götürün. Allah ve Resulüne götürün diyor. Bu mesele de Allah ve Resulünden bir hüküm bulamazsak, Ahmed bin Hanbel gibi bir alim, Selef'in en usta alimleri, bu konuda Allah'ın kitabından Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetinden bir konu kendilerine gizli kaldığı zaman ve bu konuda ihtilaf ettikleri zaman tabii ki Ee, şeye başvuracaklar C cihat alimlerine başvuracaklar çünkü Allah subhane ve teala ve cahedû fînâ lenehdiyennehum subülenâ biz onları yollarımıza hidayet edeceğiz diyor elbette ona başvuracaklar ama Allah'ın kitabında hükmün apaçık belirlediği meselede buyurun ee, cihat bölgesi alimleri kimdir Ebu Basir derseniz Ebu Basir derseniz farklı bir sonuç elde edeceksiniz Abdul Kadir bin Abdulaziz derseniz farklı bir sonuç elde edeceksiniz. Afganistan'da Özbekistanların hakim olduğu, onların komutanları derseniz farklı bir sonuç elde edeceksiniz. El Kaide'ye ait bir grubu kast ederseniz Tayyip Erdoğan'a dahi Müslüman diyeceksiniz. Oradan mücahitleri buraya askerlik yapması için göndereceksiniz. Cihat ehli Hamas'tır derseniz meclise girmeyi Helal sayacaksınız. Biz hangi cihat ehline soralım? Yani bize tavsiye ettiğiniz, bize tavsiye ettiğiniz cihat ehli kimdir? Abu Katada derseniz El Kaide İhvan-ı Müslimin'in kendisine katılımıyla katılımıyla menhecini menhecini şaşırmıştır diyor. Abu Katada derseniz cihat bölgesi alimi El-Kaide-i Menheci şaşmış bir cemaat olarak görmemiz gerekiyor. Ebu Basir derseniz Cihat bölgesinin şehit olmuş büyük komutanlarından Ebu e, Libbi ismi neydi aklıma gelmedi. Libbi onun ismini yazın. Onun cemaatine yazmış olduğu reddiyeleriyle doludur. Siz hak üzerinde değilsiniz diye. Şimdi biz hangi Cihat alimine, hangi Cihat bölgesi alimine tabi olacağız? Bugün şu çok açık ve nettir ki, Ebu Leys, Ebu, El, Ebu Leys El Libi, tamam. Mı? onun cemaatine Ebu Basır'ın yazmış olduğu reddiye var. Siz hak üzerine değilsiniz diye. Siz hak üzerine değilsiniz. Şimdi ya diyeceğiz ki Ebu Basır cihat bölgesi alimi değildir, cihatla alakası yoktur, ya onu atacağız ya onu atacağız. Yani ben burada ihtilafları gündeme getirmek değil, alimlerin arasındaki ihtilaflar onları ilgilendirir, Ben ilgilendirmez. Kendi aralarındaki ihtilaflarını onlar ilmi bir üslupla, ilmi bir biçimde tartışırlar. İlmi bir biçimde tartışırlar. Ancak burada şu yanlış anlaşılıyor kardeş. Cihat bölgesi alimleri ya da muasır alimler dediğiniz zaman sanki tek bir yapı var, tek bir şura var, onlar bu şekilde hareket ediyor. Hayır böyle bir şey yok. Her alim kendi ilmiyle fetvasını veriyor. Ebu Katade ile Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz arasındaki ihtilaf. Ebu Katade ile Şeyh Abdülkadir bin Abdülaziz arasındaki ihtilaf. Ebu Muhammed'in araya girip aracı olmaya çalışması. Bunlar burada gündeme gelmemesi gereken şeyler ama bu kadar o kadar çok üstümüze geliniyor ki işte siz cihat bölgesi alimlerini tahrif ediyorsunuz. Hayır biz tahrif mahrif etmiyoruz. Yanlış dediğimiz yerde onlar burada yanlış yapmış diyoruz. Açın kitaplara bakın. En azından 8-10 tane bir kitapta dipnotumuz vardır. Biz bu görüşe katılmıyoruz diye. Tahrif edecek olsak daha tercüme esnasında tarif ederiz. Kimse de ruhu duymaz. Türkiye'de. Ben işte el kaldırdığınız için bırakayım inşallah. Ee, Allah razı olsun yani. Ben söylediklerinizi tekrar dinleyeceğim. Hatan varsa hatan varsa e, hatan varsa mutlaka ama mutlaka rucu etmem gerektiğini biliyorum ve burada da hiç şey yapmadan e, rucu ederim. Mesela bundan önce ben bunu 20 kere tekrar tekrar Türkiye'deki ikrah şartlarının, Türkiye'deki pardon, Türkiye'de askerlik sisteminin aslen küfür olmadığını ama içerisinde küfür fiilleri barındırdığına inanıyordum 7 yıl önce. Ne zamanki Şeyh Abdul Kadir'in bir Meselesini okudum bu fikrimi değiştirdim Bu fikrimi değiştirdikten sonra da Yazılı sözlü her ortamda Bunu söyledim yani yapmış olduğumuz Hatadan rücu etmeyi de Yani Allah bize nasip etsin hatalarımızı Göstersin ve bundan rücu etmemizi Sağlasın Allahumma amin buyurun inşallah ee, Söz sizde siz dinlemek istiyorum Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuh Aleyküm Selam Evet abicim Allah razı olsun. Tabii da az önce söylediğim gibi yani burası ne yeri ne de zaman açısından bu meseleleri konuşma şey değil. Belki Rabbim takdir eder. Bir gün bir araya geliriz de konuşuruz inşallah. Ee, en sonuncudan başlayıp zaten söylemeyi düşündüğüm şey sadece bir taneydi de en son bırakmadan önce hızlıca sözlerini bitirirken söylediğin bir şey. Ee, işte. Askerlik hakkındaki, daha sonra e, okuyunca bu, değiştir, değiş, e, bu görüşünü değiştirdiğini söyledim. <gülüyor> Şeyh Eymen'in de, o zaman ben sana e, muhakkak rastlamışsındır, e, Şeyh Eymen'in de Mısır e, ordusunda e, Allah'ın dinini Mısır'da hakim kılacağına inandığı, e, Müslüman gençler olduğunu söylediği e, görüşünü aktarırsam, <gülüyor> belki bir daha değiştirme durumu olabilir. Yani e, gülümsememin kastısı harici e, e, yani şey anlamında nezaketen yoksa e, şey değil yani tekrar değiştirirsin değiştirmeye atfen değil. E, i̇nşallah e, daha birbirimizi fazla tanımadığımızdan dolayı e, yanlış anlaşılmanın e, ciddi anlamda e, tedirginliği var. Bununla beraber söylemeyi düşündüğüm şey o onu ben oku, ha asıl söylemeyi düşündüğüm şey şuydu. Allah-u Alem askerlik ve Tayyip Erdoğan meselesinde atıfta bulunurken Şeyh Mansur'u kastettiniz. Dediğim gibi bunları bir araya gelirsek inşallah konuşuruz ama ben birçok olaya şahit oldum. Özellikle Azeri gençlerin 18-19 yaşındaki gençlerin Daha hiçbir şeyden haberleri olmadığı halde Şeyh Mansur'a bu tip iddialarda bulunuyorlar ve memleketlerine döndükleri zaman da Şeyh Mansur hakkında ileri geri konuşuyorlar. Hayatında Şeyh Mansuru hiç görmemiş insanlar, onun olduğu ortamda hiç bulunmamış insanlar da bu gençlerin sözlerine bakarak onların, onlardan bu şekilde yanlış alıntılara yan. Aklarımlara, rivayetlere bakarak onlar hakkında genel kanaat şey yapıyorlar. Evet İmam Ahmed'in sözüne ben oldukça çok itibar ediyorum. Fakat cihat ulemasının içerisinde ki Ebu Leys'ten falan da bahsettiniz. Yani Ebu Leys'i e, tanımayan insanlar, görmeyen insanlar, Ebu Leys'in gece hayatına, Ebu Leys'in cihat hayatına şahit olmayan insanlar belki bu tip sözleri duydukları zaman onlar hakkında e, farklı farklı şeyler düşünebiliyorlar. Ama bu insanlara şahit olan, bu insanlara tabi olanlar biliyorlar ki e, onların durumları bu şekilde aktarıldığı gibi değil. Birincisi, ikincisi de aralarında çok büyük böyle e, zannedildiği şekilde ihtilaflar da yok. Kitaplarda ve sorularda kendilerine bir yerde mikrofon uzatıldığı zaman, yani bir yerde derken kendilerine gidip bir kişinin soru sorduğu zaman o soruya direkt olarak lokal anlamda cevap verirken bu şeyhler bazen diğer başka şeylerin söylediği bazı sözlerle avam tarafından çelişiyor gibi görülebiliyor. Ama bunlar kesinlikle işte birbirlerine çok cüz'i örnekleri vardır. Ve bunlar da zaten İslam ümmetinin içerisinde tarih boyunca ola gelmiştir. Ve bu ihtilaflardan dolayı da İslam ümmeti ta ki şu asra kadar bu anlamda, yani gençlerin diline düşecek boyutta, birbirlerini tekfir etmiyorlardı. Ama bu ihtilaflar her zaman ola gelmiştir. Cihad uleması arasında da cüz'i ihtilaflar vardır. Yoksa birbirlerine bu kadar böyle bu şekilde e, televizyonda işte Tayyip Erdoğan'la e, diğer adamın adını Deniz Baykal'ın yaptığı gibi o ona bir şey söylüyor, o ona cevap gönderiyor. Böyle bir durum şekler arasında kesinlikle yoktur. E, ben ona e, atıfta bulunmak isterim. İnşallah Teala e, dediğim gibi sen de Yasir abicim bir usulden bahsettin ve acizane biz de bir usulden ayetleri anlama noktasında bahsetmeye gayret ettik. Ve bunlar birbiriyle iç içe anlayışlar. Birbirlerinden benim gördüğüm kadarıyla çok bağımsız değiller ama uzun bir konu olduğu için inşallah taala bunu müsait bir mekanda ve zamanda belki Rabbim nasibelerde konuşuruz. Velhasıl biz özellikle imam daha doğrusu şeyhlerin kitaplarında yazdıklarını ve bizzat anlattıklarını dinlediğimiz zaman durumun biraz Türkiye'deki gençlerin anlattıklarından farklı olduğunu görüyoruz. Allah azze ve celle sonumuzu hayır etsin. Ben tekrar sana teşekkür ederim abicim. Yani bizim de bir hatamız olduğunu Allah'ın izniyle gördüğümüz zaman ona tabi olacağımızı onun doğru olanına tabi olacağımızı bilmenizi de istersin hayırlı akşamlar selamun aleyküm Allah razı olsun ee, inşallah daha sonra ne zaman uygun görürseniz yine konuşuruz yüz yüze veya farklı şekilde eee Şeyhlerin arasındaki ihtilaftan bahsederken siteye bakın bizim. Bir dönem Şeyh Emen Ezzevahiri ile Şeyh Abdul Abdülkadir bin Abdülaziz'in arasındaki ciddi sorun patlak verdiğinde benim ee, cevabım bellidir. İkisi de büyük alim, ikisi de değerli alim. Doğruları alır, yanlışı bırakırız. Hiç kimse buradan fitne çıkarmaya çalışmasın. Hiç kimse buradan... Fitne çıkarmaya çalışmasın. Demek istediğim buydu. İkincisi, ben Şeyh Ebu Leys 51 ve cemaatini gerçekten iyi tanıyorum. Onların ne kadar ehli ibadet olduklarını da gerçekten biliyorum. Yoksa yani Ebu Leys 51'den bahsederken, şu an o cemaatin lideri konumundaki bir kardeşimizin kitabını tercüme ediyorum. Mesela... İnşallah bundan sonra bir müddet Libya Retal Cemaatinin kitaplarını arkadaşlarımıza yani okuyanlara okuyucularımıza sunmaya çalışacağız. Yok Abdullah Said'in değil. Abdullah Said'in değil. Ee, ancak benim demek istediğim demek istediğim şuydu demek istediğim şuydu. Çok de değil yani. İhtilafın boyutu çok cüzide değil. Burada uzun uzun bu ihtilafları da ortamda bu ortamda bahsetmem fesattan başka hiçbir şey getirmez. Fesattan başka hiçbir şey getirmez. Ancak insanlar ne dedi diye meselelere bakacak olursak inanın ihtilaf ederiz. İnsanlar ne dedi diye bakacak olursak inanın ihtilaf ederiz. İhtilafların kaynağı, insanlar acaba ne dedi diye bakmaktır. Allah'ın kitabı ve Resul'ün sünneti apaçık bir şekilde elimizde karşımızda dururken, Allah'ın kitabı ve Resul, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine dair açıklamalar, selefin açıklamaları apaçık bir şekilde önümüzde dururken, bir alimin iki alimin demiyorum selefin açıklamaları, Allah ve Resul'ünden değil de insanlar bu konuda ne dedi dersek, İşte bugün olduğu gibi sorun yaşarız. Ben derim ki e, muasır alimler böyle düşünüyor. Bir başkası der ki hayır sen onları tahlif ediyorsun. Onlar böyle düşünmüyor. Öbürü bir başka şey söyler. Ve bu şekilde gerçekten e, uygun bir tartışma olmaz. Ben her zaman selefin menheci üzerine. Kur'an ve sünnet ve Kur'an ve sünneti selefin menheci üzerine anlamak. Buyurun hangi konu olursa olsun. Kur'an ve sünneti selefin menheci üzerine anlamaya çalışalım. Bu demek değildir ki Bu demek değildir ki e, Günümüzdeki alimler Selefin menheci üzere hareket etmiyorlar Günümüzdeki alimler Selefin menheci üzere hareket e, Fetva vermiyorlar Mesela yeni Bir kitap çıktı Bir internet sitesinde Şeyh Ebu Muhammed El Maktisi'ye Sorulan 360 soruya verilen 360 cevap Arapça bilenler inşallah bir incelesin Şeyh Ebu Muhammed'in Ne denli bir fıkıh sahibi olduğu Soru gelen Bölgenin durumuna göre Nasıl cevap verdiği Sizin orada ben de lingi yok kardeş Kitap olarak var Sizin orada bu böyle böyle böyledir Ancak şöyle olursa bu böyle olur Şeklinde aynı soruya Üç farklı ama vakıaya göre Cevap verdiği meselesi var Mesela bir başka örnek vereyim Vakıayla ilgili İstanbul'dan bir kardeş Ebu Basire bu okul meselesini soruyor. Ebu Basire bu okul meselesini soruyor. Sorduktan sonra bende var o link mesela. Sorduktan sonra Ebu Basir'den fetvayı alıyor. Ve bu bir müddet şu şekilde yayıldı. Ebu Basir diyor ki çocuklarınızı çocuklarınızı okula göndermeyeceğinize çocuklarınızı okula göndermeyeceğinize çocuklarınızı okula gitsin. Törenlerde kafirun suresini ee, Kul huvallahu ahad suresini okusun Ahad suresini okusun Ve büyük bir mücadele versinler Bu daha hayırlıdır diyor diye Ebu Basir'in fetvasını bu şekilde yaydılar Ve yaklaşık bundan 5-6 yıl önce Yine bu mesele vardı Siz işte muhasır alimlere muhalefet ediyorsunuz Bak Ebu Basir çocuklarınızı gönderin Çocuklar orada kafirun suresi okusun Şunu okusun bunu okusun diyor Şeklinde yayıldı Konuşmaya ve yazışmaya tam olarak baktığım zaman soruyu soran okula gönderilmediği zaman ikrah şartlarının olduğunu okula göndermeyen bir velinin uzun süre hapsedildiğinden bahsediyor. Hapsedildiğinden bahsediyor. Şeyh Abu Basir de diyor ki eğer böyle bir durum varsa diyor yani baba çocuğunu göndermedi diye okula atılacaksa şey cezaevine atılacaksa ve devlet çocuğu zorla alıp Okulda okutacaksa ve çocuk babanın velayetinden çıkacaksa Avrupa'da böyledir. Çocuk babanın velayetinden çıkacaksa şey yapın diyor. Yani bari babanın velayetinde olsun baba kendisi göndersin korumaya gözetmeye çalışsın. Yani bir düşünün Ebu Basir'in vermiş olduğu fetva ne? Türkiye şartları ne? Çocuğunu okula göndermedi diye hapse atılan çocuğu elinden zorla alınan kaç kişi var bu ülkede? Bu genele şamil bir fetva olarak uygulanabilir mi? Bakın bir fetvanın Avrupa ortamıyla Türkiye ortamında nasıl değiştirildiğine en canlı örnektir. En canlı örnektir bu. Onun için şu an birçok alim gerek telefonla gerek internet ortamında gerek MSN veya Hotmail aracılığıyla birebir soru sorabiliyorsunuz. Soru sorabiliyoruz ve onlardan cevap alabiliyoruz. Onlardan cevap alabiliyoruz değil mi? O halde vakamızı tam olarak yansıtalım. Mesela neyi soracağız? Geçenlerde bir kardeş sordu. Hatta bizim sitede cevap soruyu bizim siteye yazdı. Biz bunu şu an Tevhid ve Cemaat, yani Tevhid minberinin şer'i lejnesine yönelttik. Soru şuydu: Bir kadın Müslüman kadın Müslüman. Kocası tam bir İslam düşmanı, tam bir İslam düşmanı ve çok zulm ediyor. Kadın ayrılıyor. Sesim var değil mi bu arada? Kadın kocasından şer'i olarak ayrılıyor, onu terk ediyor, onu terk ediyor. Ancak hukuki olarak da bu adamın zorbalığından kurtulması için boşanması gerekir. Çünkü adam hukuki olarak evli olduğu için e, polis şeyiyle kadına istediği gibi şey yapabiliyor. Zorbalık yapabiliyor. bu zorbalık yapabiliyor. Yani kadının bir başkasıyla evlenmesi mümkün değil. Evlense zina ediyor diye her ikisi de içeri girer. Ve buna benzer çok ciddi sıkıntılar var. Bu mesele bu vakaya uygun olarak çok net bir şekilde kendilerine soruluyor. Kendilerine soruldu. Ve şu cevabı verdiler. Herkes der ya Ebu Muhammed muhakemeye küfür demiyor filan diye. Kesinlikle diyor ki muhakeme küfürdür. Beşeri kanunlara gitmek kesin küfürdür. Bunda hiçbir şey yok. Ancak zaruret hali varsa bu kadının boşanmadığı için yani muhakeme yoluyla boşanmadığı için boşanmadığı için e, dinini ve nefsini koruyamaması artık söz konusu ise Başka da hiçbir çıkış yolu yoksa yaptığının hata olduğunu, onların hükmüne razı olmadığını beyan edip muhakemeye gitmesi zarureten mümkündür diyor. Zarureten mümkündür. Ve bu fetva da bakın bu fetvanın başında da birçok Arap ülkesinde diyor hem şer'i mahkemeler vardır hem beşeri mahkemeler vardır. Bu şekilde varsa diyor şer'i mahkemeye müracaat etmesi gerekir. O daha uygundur diyor. Yani vaka farklılığına bu şekilde dikkat çekiyor. Bundan dolayı e, şunu da söylemeyi isterim. İhtilafi konuları çok rahat bir şekilde sormak mümkün. Yani bugün Ebu Basir akşama kadar internettedir. Ne zaman isterseniz internetten ulaşmanız, telefonuyla kendisine bizzat ulaşmanız çok mümkündür. Ee, ve hakiza şeyh Abu Muhammed ve cemaatine internet ortamında ve hakiza telefon ortamıyla ulaşmanız mümkündür. Eee vakayı birebir anlatarak vakayı birebir anlatarak e, bu tip soruların yöneltildiği zaman inanın nasıl şeyhler arasında böyle uzun boyutlu bir ihtilaf yoksa bizim de yani bizzat bizim de bu şeyhlerle bu şekilde ciddi bir ihtilafımızın olmadığını onların kendi vakalarına göre vak'i meseleleri değerlendirdiği bizim ise kendi vakamıza göre vak'i meseleleri değerlendirdiğimiz açığa çıkacaktır. Burada biraz önceki şeyden ee, sohbetten ziyade yani toplumun müşrik olup olmadığı sohbetinden ziyade ben kardeşlere genel bazı bu noktada hatırlatmalarda bulunmak istiyorum yani bu söyledim bu hatırlatma baabından. Ee, şunu da söyleyeyim Bizim için hiçbir zaman insanlar Delil değildir Bir saniye Ben mikrofonu bırakayım İnşallah tekrar alacağım. Selamünaleyküm. Kusura bakmayın Hakkınızı helal edin Beklettim, beklettim. Abdülkerim'in Ebu Usame'nin Ve Ebu Selefi'nin Selefi var ya Alman Sizlere selamı var Üçü bir araya gelmişler <gülüyor> Orada telefon parası ucuz olduğu için <gülüyor> Sohbet etmeyi çok seviyorlar Geçen aradılar 1 saat 43 dakika konuşmuşuz Telefon parası ucuz mu bedava mıdır nedir Ama sizlere selam var inşallah gelecekler Neyse fazla uzatmaya gerek yok Galibullah kardeş ben şunu söyleyeyim Ee, birbirimizi anlamak ve birbirimizdeki hataları birbirimizdeki hataları gidermek olursa niyet niyet ee, vallahi bu bizim için hayır olur yani alimler 3 kişiyle beraber olun demişler değil mi ya ilim alın ya ilim verin ya da ilmi müzakere edin hiçbir şey kazanamasak bile Atıyorum kafadan bir muhakeme meselesini tartışıyoruz. Konuşuyoruz kendi aramızda. Siz beni ikna edemediniz. Ben karşımdakini ikna edemedim. Siz derken yani bizzat şahsınıza değil genel olarak söylüyorum. Bu en azından ilmi müzakere olur. Saygı, sevgi ve selefin menheciyle olursa ilmi müzakere olur ve bundan biz ecir alırız. Bundan ecir alırız. İlmi müzakere olur ve bundan ecir alırız. Ama karşımızdakini yenmek, onu mat etmek... Bak nasıl işte şöyle laf söyledim de e, bu zorda kaldı demek olursa vallahi Rabbim doğruyu hakkı bizden gizler ve bize hidayet etmez. Ben sizin niyetinizin samimi ve ihlas üzere olduğunu düşünerek e, ki biraz önce konuşmanızı yani bu konuşma açılmadan önce dersinizi dinlerken fark ettim. Ne zaman isterseniz hangi konuda isterseniz hatalı gördüğünüzü ve hatamızı gördüğünüz bir meselede konuşabiliriz. Ama ben Konuşma menhecinde şundan yanayım şöyle olması gerekir yani muasır alimler bakın ben muasır alimler şüphesi diye bir yazı yayınladım amin Rabbim inşallah sizi de sevsin muasır alimler şüphesi diye bir yazı yayınladım hani siz biraz önce Azerilerden şikayet ettiniz ya 18 yaşında çocuk diyorsun ilimden hiç nasip almamış zerre kadar ilimle alakası yok şeyhler hakkında konuşuyor. Vallahi aynı sıkıntıyı yıllardır biz burada çekiyoruz. Adam daha e, Arapça olarak bu kitapları orijinalinden okuma kabiliyetine sahip değil. Onu boşver. Türkçesini okuduğunu anlamıyor. Yani Türkçesinden okuduğunu anlamıyor. Okuduğunu anlama kapasitesi yok. 3 daha okumamış bile. Elinde Şeyh Ebu Muhammed el-Maktis'in 33 risalesi var. Oradan bir cümleyi almış. Bak işte alimler böyle söylüyor sen böyle değilsin. Sen cihat düşmanısın. Sen muasır alimlerin düşmanısın. Sen şöylesin sen böylesin. Vallahi bu sıkıntıyı biz de çekiyoruz. Nasıl ki şundan yana dert yanıyorsanız işte daha ne olduğunu bilmeyen bir adam buradan Afganistan'a gidiyor. Orada birkaç kişiyle görüşüyor. soru soruyor. Sorulan soruya verilen cevabı anlayacak kapasitede değil. Oradan gelip burada şeyhler hakkında ileri geri konuşuyor. Siz bundan nasıl rahatsızsanız Aynı şekilde Aynı şekilde Yani ee, Şundan da rahatsız olalım Aynı şekilde Şundan da rahatsız olalım Daha okuduğu kitabı anlayacak Kapasitede olmayan ve hatta Kitabı okumamış bile Tamam mı? Adam tekfir derken böyle yazıyor Bana reddiye yazıyor Yanlış da yazmamış 17 yerde tekfir kelimesini kullanmış Tekvir yazmış Daha İbarenin nasıl kullanılacağını dahi bilmiyor. tamam mı? Daha bunu bilmiyor yani. Ee, ve bizi haricilikle, tekfircilikle veya şunla veya bunla suçluyor. Bakın görüş ayrılıklarına tahammülümüz var. Görüş ayrılıklarına bizim gerçekten tahammülümüz var. Farklı düşüncelere tahammülümüz var. Ama herkesin kendi düşüncesini din edinip karşısındakini de bidatçı, sapık veya şu veya bu. E, bu şekilde ilan etmeye kimsenin hakkı yok. Hiç kimsenin en büyük küfre karşı canını satıp, malını satıp, e, sevdiklerini, çoluğunu, çocuğunu, kızını, evlatlarını terk edip e, dağ başında en büyük küfre karşı mücadele edenlerin üzerinden prim yapmaya ya da onları istismar etme hiç kimsenin hakkı yok. Buna benim de hakkım yok, bir başkasının, bir başkasının da hakkı yok. Yani buna benim de hakkım yok, bir başkasının hakkı yok. Bugün bir sitede ismi mevzu bahis değil, güya cihatçı, mücahit veya veya veya bir site Ebu bah Muhammed'den yedi tane nakil getirmiş. Sekizinci ise, sekizinci konu ise yedi ayrı konu, sekizinci ise teşride bulunanların, Allah'ın indirdiğiyle hükmetmeyenlerin kafir olmadığına dair bir başka kişiden getiriyor. Alim filan değil. Arkadaşım bu nasıl bir mantıktır? Yani sen... Her işine geleni istediğin kişiden bulabilirsin ve bunu bu şekilde yansıtmaya hakkın yok ki kendi sapkın fasit akideni ne benim ne de bir başkasının insanlara söyletmesine gerek yok İnsanları istismar etmeyelim. Allah Subhanahu ve teala o insanlardan rical diye bahsediyor rical, rical ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? Adam demektir adam. Adam gibi adam demektir. Allah Subhanahu ve Teala mücahitlerden, cihat ehlinden rical diye bahsediyor. Adamlar diye bahsediyor. Hani erkekler ise erkek, erkek o o şekilde bahsediyor. Allah Subhanahu ve Teala'nın bu şekilde bahsettiği kimselerden ne benim ne de bir başkasının prim yapmaya ya da onların üzerinde oynamaya hakkı yok. Bırakalım onlar işlerini en güzel şekilde yapsın. Bakın biraz önce Sorduğunuz yani değindiğiniz konuya yani cihad ehline sorma konusunda hassas olduğumu belirtme adına bir şey söyleyeyim size. Bugün sitede bir soruya cevap verdim. Bir arkadaş sormuş pazar yerlerini bombalamak e, halkın toplu olduğu yerleri bombalamak caiz midir değil midir? 2-3 kişi de caiz değildir. Mücahitler öyle bir şey yapıyor yapmıyor diye konuşmuşlar. Ben şu cevabı verdim. Buradan bizim mücahitlerin işine karışmamız hak hakkımız yok. Onlar pazar yerinin bombalanmasının caiz olduğunu söylüyorlarsa Pazar yerinin ve bombaladıklarını söylüyorlarsa Hiç kimsenin buradan ahkam kesmeye hakkı yok Onların bizim ahkamımıza hakları da yok Yani ihtiyaçları da yok Bizim fikirlerimize yani Onların buradan ya Murat Gezenler bu konuda ne düşünüyor ee, Ne yapıyor Acaba onun bu konudaki fikri nedir Onların buna böyle bir iht ihtiyaçları yok ki zaten Böyle bir şeye ihtiyaçları yok ki. Bu nasıl mantık? Bu şöyle bir mantık kardeş. Herkes bildiğini konuşmalı. Bilmediğini konuşmamalı. Bakın bir cami daha doğrusu bir kilise bir kilise patlatıldığında Avrupa'da ve Türkiye'de birçok kendini bilmez. Kiliselere dokunmak, yok şuna dokunmak, yok buna dokunmak haramdır diye fetva verdi. Ancak mücahitler açıklama yaptı. Dedi ki o kilisede O kilise kilise olarak kullanılmıyor, CIA'in toplantı merkezi olarak kullanılıyordu. Ve o kiliseye yapılan saldırı çok önemli CIA elemanlarının orada toplandığı bilgisi üzerine yapıldı. Sen, sen e, oradaki kilisenin ne işe yaradığını, gerçekten kilise mi olduğunu yoksa bir e, ajanların üssü olduğunu... Ve oraya niçin saldırır? Bunu bilmezsen ve bu konuda fetva verirsen, bilmediğin şeyin peşine düşmüş olursun. Inne sema walbasara walfuada, fuada. Devamını hatırlamıyorum. Kullun luhu anhu esoula şeklinde olması lazım. Bütün bunlar sorumludur. Bilmeden konuşmayalım. Yani bilmediğimizi konuşmayalım. Kullun luhu, kullun anhu esoula mı? Bu şekilde olması lazım. Yani. Ee, herkes Ben öyle bir fetva vermedim Yani bak Kur'an yolcusu sen Benim şurada söyledim çok basit Çok basit ee, Anlamak için Çok beyninizi zorlamanıza gerek yok Bunu dahi anlayamadınız Bunu dahi anlayamayan Sizler ya da bizler ben de dahil buradan Afganistan'a, Irak'a, Somali'ye şuna buna fetva vermeye gerek yok. Bil, biz bilmeyiz dediğim, biz bilmediğiniz dediğim, vakasını bilmediğimiz meselede ahkam kesmeyiz. Sadece susmayabiliriz. Ben burada bu vesileyle Şeyh Ebu Muhammed El Maktisi'nin çok güzel bir sözünü okuyayım inşallah. Hem Garibullah isimli arkadaşın söylediklerinin tasfihi olsun ee, ve Açıklaması saadetinde olsun. Hem de gerçekten güzel bir yazı. Ben ondan bir bölüm okuyayım. Yazının ismi aslında şu. El kilabu tenbah vel kafiletü tesir. İt ürür, kervan yürür. Yazının ismi bu. Bunun sebebi de bunun yazılmasının sebebi de Suud'da kendisini bilmez kendisini bilmez üç beş alimin İcma iddiasında bulunması. İcma iddiasında. Dediler ki şöyle şöyle şöyledir. Bu konuda icma vardır. Mücahit olarak geçinen o insanlar hata yapıyor dediler. Mücahit olarak geçinen o kimseler hata yapıyorlar. Şeyh Ebu Muhammed dedi ki biz bu icmadan beriyiz. Biz bu icmayı reddediyoruz. Biz bu icmayı reddediyoruz. Zaten biz reddettik mi icma bozulur dedi. Ben katılmıyorum İcma bozuluyor. Arkasından diyor ki Allah razı olsun. Arkasından diyor ki Allah Subhanahu ve ta'ala hak yolda hidayet, başarı ve bu yol üzerinde basiret sahibi olmanın ancak cihatla mümkün olduğunu söylüyor. Allah en doğru yola mücahitleri eriştirir. Cihatları vesilesiyle onların amellerini bereketli kılar. Onların amellerini bereketli kılar cihatlar vesilesiyle onların amellerini bereketli kılar. Bu yüzden bir mücahidin şeriat açıdan cihadın nasıl her yönüyle bilmesi gerekiyorsa içinde bulunduğu şartları ve vakayı da bilmesi gerekir. Bunu yapıp cihadında sadık olursa Allah cihadının semeresini verecektir. Onun işiten kulağı, gören gözü olacaktır. Bu yüzden mücahitler iyi dikkat edin. Bu yüzden mücahitlerin kendi safında olmayan alimlere başvurmaya ihtiyaçları yoktur. Onların fakihleri ve alimleri basiretleri en sağlam, anlayışları en iyi, ümmetin en seçkin fakih ve alimleridir. Onların sizin vereceğiniz fetvalara ihtiyacı yoktur. İhtiyacı yoktur. Bunu da inşallah sizin söylediğinizi desteklemek adına söyledim ve bu noktada da hassas olduğumuzu söyledim. Bugüne kadar istişat hakkında bana ne zaman soru sorulsa hep şu cevabı vermişimdir. Bunu yapanlara sorun. Bunun fetvasını onlar bilir. Bunun fetvasını onlar bilir. Onların işine biz karışmayız. Onların işine biz karışmayız demek olmuştur. İnşallah benim sözlerim bu kadar. Ben sadece çok kısa bir Yani mikrofon almak için girmemiştim. Ama zil hiçce meselesi açıldı. Arkasından bu mesele açılınca güzel bir sohbet oldu inşallah. Rabbim konuştuklarımızdan bize en güzel şekilde faydalanmayı nasip etsin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.